Allahü Vesselma kendi. Allah ﷻ ﷺ semayanda ve Esra Açık'ına Günen Cikçesi beraber Najle'nin isim. İki dianda Öztürk'e baktığınız. Tabakaküstü olsun diye isimli Güler bir testlerin sayfalarını oluyoruz. Büyük aralarının hayatlarını Öztürk'ün Öğreniyoruz. 159. sayfalar Öztürk'e endeksi edildiğinin yaptığı ve sözleri sözlerine batınıyor. Bu sonra, birinci tabakası ilk sorbilleri yani meşhur yani evet, sıradaki insandan birinci tabakası tamam olacak. ikinci tabakaya gelince güney bir, bir madradayla başlayacak o tabaka. Şimdi bunun sözlerini okumaya devam edeceğiz bu akşam. İnsan toplumunun gelişmenin önemli parçası olması, çok meyveçimeleri, tekrar mevsimlerden sonra yeniden düzenlenen ormanlık birer bir iki kurak yılın ve diğer senelerin sonu, bütün mevsimlerin sonu ve tekrar mevsimlerin başlaması, alim, ashab, esrâc, tahtirâdından, evladı, devleti kaybetmesini. Hürrabaşı'nın ve maydini makamının varisleri Evliyaullah'ın esrarı için Gülsüz'in hikayesini, Sadat ve Neşe'ye çocuk alabilmesinin ruhlarından çıkartılır. Uzlaştığın yakında, Şükrü'ye gelmiş olan Değerli Kardeşlerimiz, Akhilete geçmiş Müslüman eycadının, ciddatının, akubahısının, evvahısının, dostlarının ruhlarına bizler de nebiye olsun, diye Onlar kabirlerin nurd olsun, ruhları şad olsun, makamlarınızı yüksek olsun, günce de Allah'ın sevdiği kullarını sevgi kullarını eylesin, ömrümüzü rızası ömrün sevgi işleri yapmak, geçirmemizi, günlümize göstermeylesin. Bu büyüklerin halleri sözlerimize tesir etsin, bizi de Allah'ın sevdiği kullarının yolunu çeksin diye istifade verir bu kuduklarımıza, faydalanalım ve izolalım da Allah'ın sevdiği işleri bak, sevdiğiniz üzere yolumuzu öle yürüyelim diye. Sonunda aklımıza nöze sağlasın olup, sedefiyle, cemaniyle müşevek olalım diye buyurun ifadeye, on bir Onun bir kitlesi yapalım, öle hoşgeldiniz. İzlediğiniz <Gülüyor> O sayfanın başındaki 6. rivayetin önünde rivayet zinciri var. Müellis Ebu Nasr, Abdullah bin Hüseyin'den işitim diyor. O da Hüseyin'den hani, işte, işittiğini söylüyor. Ebu Tırak Söyvet dedi diye bu kanalda elbise bir kum geldiğini Aşağıya kadar aynı râvilerle gelen rivayetler sıralımış. O 10. rivayette yine aynı Rabilerin rivayetiyle e kadar gelmiş. O de, en son rağmeler Ali'nin hükümeti dedi ki ''Vezaren Ebu Turabi'' Ebu Turabi Nashebi de şöyle Bir sözü de bu. Çeşitli sözcüğünde geliyor. Vezare Ebu Turabi, Ebu Turabi Nashebi bir de, Sözü de, sözü de, şu sözü söyledi. Bir şu. Şey okuyoruz. El-Pasiyyidun kurduhu maizete ve nibadurhu maizete ve nedir? Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Sohutinleri işte. anlatıyor bizde. Tasavut ve erbabı anlatıyor. Tabi, Arapçada Sohutinleri Ne isim veriliyor? Eğer soğukilerin başı ise, hocası ise, şeyh deniliyor. O şeyhe bağlı ise, Arapça'da dermiş deniliyor, Arapça'da fakir deniliyor. Yani Arapçası, dermişi, fakir. Evet, fakir nereme geçtiği muhtaç olan demek. Muhtaç olmak demek. Fakir, muhtaç olan kimse. En kötü kukarrağın ila Allah'ın öğretmeniz bir tanesi ayet bu maddeyiz. Çok evet, evet. En kötü kukarrağın kukarrağı. Siz, sizler için Allah'ın muhtaçı Allah size muhtaç değil, Allah sizin değil, Allah ailemlerden muhtaç siz Allah'a ne şey kadar inmiyorsunuz? Yani iyi Müslüman olduğunuz zaman ibadet ediyorsunuz zaman namaz töreni zaman hayal yapıyorsunuz zaman yani siz Allah yani Sizin Allah bir haydar çağrmanız Allah'ın size ihtiyaç yok, sizin ihtiyaçınız var. Mutlaka sizsiniz. Allah'ın mutsuzlumu fark ettiğiniz, rahmetlerin fark ettiğiniz, yani Efendim, her akımdan her halindeyse Allah'ın sizi kayırmasız olmaması da şikayet etkilerine yarattan da mutlaksınız. Allah'ın neler yarattıyor? Sizin yaşamaların devam etmesi o kadar mümkün yok olan ki sizin bir alnınız, alnınız, nefesiniz, bir nefesiniz hayatınız için Allah sayesinde seni genel yarattıyor. Olaylar nefesine geliyor ve. Siz yaşıyorsunuz, bunu doktorlar görüyoruz, vücudun kompsiyonlarını bilen, insanın nasıl yaşadığını bilen, bile ne kadar doğal zam, komple bir olay, yaşıyor ama, bir nefes yaşıyor ama o yaşamada Allah'ın sayısız müdürler, binlerce bakarak, Allah vergi, merkez, mensajı, bir doktorlar. havasına bakacaksın. Allah'ın evde, merdiyesi, sıvarken mesajı, kız ayağın dokudan Dışarı dokunmaz yani hava olmasa ölür evinizde de olmazsa ölür uzunlarımızın mutasyonları geleneği yapmasa ölür bir saksa evet olmuyor işte yani yemesek ölüyor yemesek yediğimizi dışarıya farklı yönde mutasyonu dışarıya çıkarken aksatla hastalanıyor ölür devam etmiyor. <gülüyor> <artıyor. gülüyor> yapamıyor, niye kalmıyor? Ölü. Yani bir bakış. bir bir duruyor, bir bir duruyor. İsrail niye kalmıyor? Rehberler, İsrail'leri süzmek, elde etmek, çalışıyoruz dediklerim ama var. Eşyamız. Ne ne adam? Nasıl var? Bak Yani Allah'a mutlak Ama bir de biz başkasının. Tadakasını, bir acımına montajlı insanların arasında da kullanıyoruz. Kapıya geldiği bilenciyesi fakir diyoruz. İşte... Dervişler... Dervişler bu sıfatı almışlar kendilerine. Fakir sıfatı. Fakir. Hatta biz de ne diyoruz? Ben kapış, işte aziz, nasiz kardeşinin bilen diyoruz. Ben bakır. Yani kendimizden babasınıza adam atılımıyı kullanıyoruz. Belediye lerinden, halktan, halktan bir cemkilden dişin anası olarak ben bakır kardeşimiz diyoruz veya bendeniz diyoruz. Bendeniz köle yani, demek aslında. Yani gelen bölge de bağlı onun sahip. Halsı di, yani takip deriş manasına geliyor. Yani. Kıtesi manaya sırası kullanılır alakalı ama bir manaya sırası değerlendiririz. Hani Türkiye'de de bazı kelime vardır, birkaç manası vardır, onları biz ayırıyoruz. Yani burada o manaya kullanılmamış, şu manaya kullanılmamış diye ayırıyoruz. Mesela Libya'da da donatma